هدينا لهذا وما كنا لولا الله وما لا بالله نقضي دعات رسول ربنا بالحق صلوا على رسولنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد اللهم صبر. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان رديم ربي أعوذ بك من همزة الشياطين وأعوذ بربنا الحضور. في الله الرحمن الرحيم وأعوذ برب الناس من الناس في الله الناس من شر بشرات الخناس الذي يمسس في صدور الناس من الجنة والناس. في الله الرحمن الرحيم العامل لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك أن عبد وإياك أن استعينه لنفس الأط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 فَمَنْ يَعْتَصْمْ بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَى صُرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ إلى آخر الآيات صدق الله بن عظيم فبلغ رسوله النبي الكريم منحنا على ما قال خالقنا ورازقنا من الشاهدين الشاكرين بقلب سليم اللهم انفعنا بالقرآن العظيم وبارك لنا فيه الحمد لله رب العالمين الله الحمد القيوم أولا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 bu mübarek aya, bu mübarek geceye rastlamadığının bin misli fazla günah kazandıracak bu gecede bu yılbaşıyı kutlayanlara. Çünkü de i Şerif rastladı ve Cuma gecesine rastladı. Halbuki Rabbimiz geçen revahat gecesi burada beyan ettim. Yanlış şu kısmını söyleyememiştim. Estağfirullah. Zalika't-dînul kıymu fe lâ zulmû fîhen enfusukum Allah indinde celle celaluhu ayların sayısı 12'dir. Allah-u Teala gökleri yerleri yarattığından beri aylar 12 olarak devam etmektedir. Sene 12 aydır. Bunların içinde 4'ü haram aydır. 3'ü peş peşedir, biri tektir. Tek olan ay i Şeriftir.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 bu ayda var. Mesela Bosna Ertekli'nin de evvelden başlamış bir işin devamı. Bakın! Bir onu okuduklayacaklar için silahı şarap. Şarap içindikler, şampanya içindikler, ne yapacaklar diye silahı çekmişler bu gece. Allah ceala onları bütün hayırlardan çetsin ağabey. Onlara kat kat işkence ederek yaptıklarının bin beteriyle mukabele eylesin ağabey. Şimdi bu gecenin bir ehemmiyeti ne olacak?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 Betçoğa etmiştir. Hanım kardeşlerimiz ses yapmasınlar alt katta. Bak sokaktaydılar. aldı onları alta. Şimdi de ses yapıyorlar. Mübarekeler. E, ses yapmasınlar. E, i̇yice dinlensin. Bir kişinin bile dinlemesine vesile olmaya bakalım. Mani olmaya bakmayalım. Şimdi elhamdülillah. Allah yallar yallar havayı müsait etti. Sokaklarda kalsanız da donacak değilsiniz.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 Recep-i Şerif ayında beddua ediliyor. Bu ayda tutuyor. Bundan sonraki aylarda da Rabbimiz belaları layık olanlara gönderiyor. Şimdi özellikle Sırp kafirlerine beddua edeceğiz. Recep ayının bedduasını yapacağız. Bu mübarek ayın bedduasını bu geceli yapacağız. İnşallah önümüzdeki aylarda da Rabbim belalarını bize gösterecek. İnşallah. Ancak tabi bu hususta da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 Allah'ın helal ettiği bir şeye haram derse, haram ettiği bir şeye helal dersek, işkembe bey kübradan atarsa, kafadan konuşursa, efendim bilmeden fetva verirse, imanını bırakır iner. Fetva vermek ancak Allah'ımıza mahsulsuz, vaaz etmek ancak Allah'ımıza mahsulsuz. لَعِذُكُمْ <gülüyor> لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ O Allah size vaaz ediyor, belki düşünür de yola gelirsiniz. اِنَّ اللّٰهَ نِعِمَّا يَعِذُكُمْ بِيهِ Şüphesiz Allah-u Teala'ta te güzel vaaz ediyor.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 Yine de mümin olan, imanını kaybetmemiş fakat günaha düşmüş olan kullarına sesleniyor. Ey bana arkasını dönüp Yahudi Hristiyanlara yönelmiş kullarım! Ey benim dinime, tağıtıma sırtını çevirip, cennetime sırtını çevirip, cehenneme ikbal etmiş, yönelmiş kullarım! Yine de benim kullarımsınız, üvey kulum değilsiniz. Sizin imanınız vardır, bensin, velinizim, sahibinizim, sizi atmam, cehenneme satmam, şeytana satmam.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 Uyuyan adama ne kadar vaaz etsen duyurabilir misin? Evi yansa anlar mı? Ateş et anlar mı? Uyanınca anlar. Uyanmadan anlar mı? Anlamaz. Ama tabi yanma başlayınca uyanır. O başka. Ama uyanmadan anlama Onun için Rabbimiz buyuruyor. Şimdi size çok büyük hakikatler beyan edeceğim fakat evvela uyanın sonra duyun. Uyanmasanız ne anlayacaksın? Allah'ım cümlemizi hâb gafletten ikaz eylesin, amin. Allahümme nebbînâ kabile İmam-ı Hazretleri'nin duasını yapalım. Ey Allah'ımız, ölüm bizi uyandırmadan sen bizi uyandır ya Rabbelâin. Şu cemaatimizin hepsine uyanıklık ihsan eyle. Şururlar nasib Beyle Uzaktan yakından kadın erkek ne yolları tepip geldiler. Hristiyanların inadına geldiler. Dinsiz imansızların zıttına geldiler. Senin yolunda bulunmak için geldi. Sen şahitsin ya Rabbi. Bu adımlarına mukabil. Sen uyanıklıkla yaşa ile yaram. Amin. Amin, amin. Ve bundan sonra dinleyecekleri sohbetleri de hepimiz hakkında çok müessir eyle yaram. Amin. Tesirle ile amin. Ya harbi nedir? Dostun dostuna çağrısıdır. Ey yuha harbi tembihtir. Dostun dostuna uyarısıdır. Ellezina amenu Ey inanmış kullarım demektir. Dostumuz Mevlamız Allah'ımızın celalü bizler hakkında imanla şahadetidir. Yani ben sizin imanınıza şahidim Allah buyur. Ya ey iman etmiş kullar, ey benim dostlarım, kast kullarım, seçkin kullarım, imanınıza şahidim. Benden işahet mi bulacaksınız? Ve kefa billahi şahit olarak Allah yeter celledil Hepiniz benim mümin kullarımsınız. Ben de sizin veli nimetinizim. Ne demek veli nimet?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 وَيُخْرِجُونَهُمْ مِنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ ۗ أُولَٰئِكَ حَبِطَتْ عَلَيْهِمْ inanan kullarının velisidir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 كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد El-lahu allazi lehu ma fi's semawati ve ma fi'l ard. Lailur lil kafirin min azabin şedid. Sadakallah. Habibim, bu öyle büyük bir kitaptır ki bunu biz indirdik sana.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 Cahennemin üstüne Kur'an'ı toptan indirirdi. Ebu Ceyl'e de Ebu Leheb'e Ebu Bekir Sıddık'a da radıyallahu anh, öbür kafirlere de ayi derdi ki: "Buyurun, Arapça ananızın dili Hicaz lügatında size bir kitab indirdim. Okuyun isteyen nasun, isteyen ikaresin." derdi. Ama öyle yapmadı. Ya onların içinden bir peygamber seçti, ona onun kalbi şerifine 23 senede millet hazmetsin.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 Şeytan gibi insanlar, Kaabi bile eşref gibi Yahudi reisleri, küfür reisleri, balalet reisleri, nauzu billah. Daha Türkçe mi konuşayım? Kısa mı konuşayım? Bu millete şeriat ve sünnetin dışında emreden kimse tahut şeytan zındık tani arıyoruz. Bu millete şeriat ve sünnetin dışında emreden kimse babamın oğluysa da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 şunu helal edeceğim, şunu haram edeceğim, içkiyi serbest ederim, kumarı serbest ederim, faizi fuhuşu serbest ederim, yahud Hristiyan dostluğunu bayramlarına iştirak serbest ederim, yok şeriat sünneti yasak ederim diyemez. Demek isteyenler buyursunlar, bir dünya yaratsınlar, gökleri yerler yaratsınlar, yağmurları, ayları, güneşleri, yıldızları onlar yönetsinler, havayı, güneşi, bütün sistemi onlar kursunlar,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 Öyle bir Allah ki göklerde ne varsa onun, yerlerde ne varsa onun, bütün dünya agret onun mülkü, 18 bin alem onun mülkü, her şey onun mahlukudur. İşte bu Allah'ın yoluna insanları Kur'an vazası ile çıkarasın için seni gönderdim Allah bularülülle cellehu ve celle Şimdi biz Allah'ın velayetinden, dostluğundan.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 فما عليها أولئك القوم لا يجادون يفقهون حديثا ما أصابك من حزن فمن أوعى وما أصابك من سئ فأرسلناك للناس رجولا وكفى بالله شهيدا من يطع الرجول فقد طاع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 Herim girmiş Kabe'ye, o zaman kandillerle yanıyordu biliyorsunuz lambalar, zeytin yağıyla halis yağla yanıyordu. Herif de aç açık, demiş ya, el-habdü abdullah, vel-beytü beytullah, ve zeytü zeytullah. Kul Allah'ın demiş, ev Allah'ın, ya Allah'ın bandırmış, yiyor. Bekçide görmüş bunu gelmiş, el-matrakatü minallah, sopa da Allah'ın demiş, buna girişmiş. Her şey Allah'ın, öyleyse sopa da Allah'ın.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 فَيْذَا جَاءَ وَعْدُ اُولَاهُمَا فَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا اُلِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ فَكَانَ وَعْدًا مَفْعُولًا Ey Beni İsrail! Size ben Tevrat kitabında bildirdim. Yapmadan size bildirdim ki siz iki kere dünyayı karıştıracak, fitne çık nefesa çıkaracaksınız.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 evin ortasından karınızı alacak kızınızı alacak namusunuzu edecek, tevratınızı yakacak o zaman bütün mukaddes hatınızı yağmalayacak evinizin başına geçirecek hiçbiriniz kenarda köşede gizlenemeyeceksiniz koparıp alacaklar sizi ben göndereceğim diyor. İşte gönderdi. Bu ayetler kadar açık delil var mıdır elimizde? Dünya kopuncaya kadar bunlar cereyan etmektedir.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 Ya burası efendim ziyafet yeri değil ki ya. O parayla yemek yeridir bu. o dedi ben de param var yok. Neyim alacak? Söz alın ne yapacaksanız bunu iyi bir dövdüler, ıslattılar Bir yandan dayak yiyor bir yandan diyor ki yüzsüzlüğe vuruyor işi. Bu ne hale ammeleket diyor. Döve döve helva yediriyorlar. <gülüyor> Allahu adamı zorla cennete sokacak ya. He? Kulum sen Müslümansın evet. Bak. Sana çok para veririm. İmkan veririm, madde menfaat veririm, tuzunu kuruturum, tıkını yer, tıkırını yerine getiririm ama sen bu imkanları kullanmayı beceremezsin, cehenneme kullanırsın onları. On için seni aç edeyim, açık edeyim, fakir edeyim, dövdüreyim, hakaret ettireyim, hatça tıktırayım, işkence yaptırayım, sen de böylece bana dön de zorla da olsa cennete gir. Ben seni illa cennete sokacağım diyor.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 Sahip değilim dediğin kafirler galip oluyor. Bu ne işti? Rabbimiz buyuruyor ki, Benim mümin kullarım, dinime sahip olsaydılar ben onlara sahip çıkardım, Dünya'yı galip ederdim. Etmedi mi? Muhammed bu sefâsını etmedi mi sonrası? Eshâbını etmedi mi? Etbağını etmedi mi? 14 asırdır izzet devlet göstermedi mi İslamiyet'e Müslüman? Gösterdi. E peki, onlar benim dostluğumdan bezerseler,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 Bu istenmez mi ya? Estağfurullah. Efe hükmel cahiliyet yebğun ve men ahzenu min allahi hükmel li kavmin Hala cahiliyet kanunları mı arıyorlar? allah Teala buyuruyor, İslam dizamından evvelki geri düzenleri mi arıyorlar? İslam'a gericilik diyorlar.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 Ondan sonra böyle kurşunlarla oraya haç yapıyor. Kurşunlarla haç yapıyor. Kadınlarınız namusa geçiyor. Sırp çocuğu doğuracaksınca kahkaha atıyor, çıkıyor, gidiyor. E bu millet de bu gece bunların yılbaşısını kutmuyor. Bu millet ne demek istiyor Allah'a? Ya Rabbi, o Sırplardan bin beter olan Yunan gavurlarını da bize yolla. Beterini de bize yaptı. Bizi de yaktır, yıktır şu kadar cemaat, ''Ya Rabbi bu belayı def et'' diye toplanmışsa, bunun 59 milyonu da belki, ellerini açmasa da, halleriyle, biliyorsunuz, ''Lisanül hal, enteku min lisanil mekal'' ''Hal ve vaziyet, durum lisanı'' dilden daha iyi konuşur. Biz dillerimizle, ellerimizle, ''Ya Rabbi bu belayı def et'' diyorsak da...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 ama Afganistan'a yardım çerez paralarından. Efendim, cedare yardım çerez paralarından. Türkiye'deki kuşlara yardım. Milyarda biri değil verdiği yani. Ondan avunduk, savunduk. Kendimiz yetiştirmediğimiz için, Kur'an'a değer vermediğimiz için belayı bulduk. Şu Arabistan'a gidiyoruz. Medreseler, bazı Kur'an-ı Kerim tedrisat yapan yerlere uğradık. Götürdüler üstadımızla beraber.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 Kalbimizle hazırlıklı olalım Allah'ımıza. Buyur yarabbim. Seni dinliyoruz. Sen bizim velimiz, Mevlamısın. İnanıyoruz sana yarım. Ne diyorsan hayrımızdadır. <gülüyor> İncu Eğer erifat ederseniz fariqan minellezina utul kitab sizden evvel kendilerine Tevrat ve İncil kitapları verilmiş olan Yahudi ve Hristiyanların ekseriyetine ekseriyetten maksat İslam'a Kur'an'a inanarak Müslüman olmayanlarına. Müslüman olanları az da olsa vardır. Onlar bizdendir. Geri kalan ekseriyete uyarsanız ne yaparlar biliyor musun? Ya döndürürler. döndürürler. Ba'de imaniküm şu imanınızdan sonra nereye çevirirler sizi? Kafirin. Gavur olmaya çevirirler sizi. Şimdi bu ayeti celilenin iniş sebebini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 muhabbetleşirken söyleşirken Şah-i İbn isimli yaşlı bir mel'un Yahudi o meclisin yanına rastken, baktı ki bu iki kabile ki 120 senelik davalıdır. Hiçbirbirleriyle anlaşamayan bir millettir. Nasıl bunlar böyle birbirine kaynaştılar diye kıskandı, öfkelendi. Ben bunların birliğini, birliğini bozayım niyet etti o Yahudi. Aralarına bir fit sokayım, bunları birbirine sokayım. Fakat nasıl yapayım?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 Vurup kırmaz mı? Müslüman Müslümana girmez mi? İşte meydanda. Anarşinin sırrını arıyor. E sen televizyonda anarşi böyle yapılır diye gösterirsen, hırsızlık böyle yapılır diye gösterirsen, zina böyle yapılır diye gösterirsen, bütün pisliği oradan millete akıtırırsan, ondan sonra da bu neye böyle oldu, nasıl önlenecek demen? akılsızlığın danış kaseti midir ya? Neyi tartışıyorsun ya? Bak, Rabbimiz ne buyuruyor? ''Ve keyfe tekfurun. ey benim Habibim Muhammed Mustafa'mın ashabı, sallallahu ve sellem ve rizuallahu ''Siz nasıl kafir olursunuz?'' Allah Allah, ne demiyor onlara? ''Siz o i***'i niçin dinlediniz?'' demiyor, ''Siz nasıl kafir olursunuz?'' Yani onu dinlemeyi küfür sayıyor.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 كُعْرَضُ عَلَيْيَا عَمَالُكُمْ فِي الصَّبَاحِ وَالْمَتَا Her sabah akşam kabrimdeyken sizin bütün yaptıklarınız bana gösterilecek. فَيِنْ وَجَدْتُّهَا غَيْرًا Eğer yaptıklarınızı iyi görürsem, sizden hayırlı bir haber alırsam, mesela bu gece bizden çok iyi bir haber alıyor milletin,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 ''Önceden gidip sizin işinizi yoluna koyacağım.'' diyor. Allah-u Teala ve tekaddes hazmetleri <gülüyor> Habibi hakkında ne buyuruyor? Estaizu billah. <gülüyor> ya eyyühe el nebiyyü inna erselna keşahida شاهداً مبشراً نذيراً وداعياً إلى الله في إذنه فبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل علون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 Luhumulhuyma imesbu mesin dedi alimlerin etleri zehirlidir dedi bizi yerse o zehirlenir biz alimse öyle değilsek zaten soksun gidelim geldi geldi geldi bir soktu bir şişti şişti şişti, şişti. pat verdi gitti imamımızda bir şey olmadı e sen kimsin de yani akrep sokacak da sana bir şey olmayacak ödün kopar kaçarsın ya akrep soksa canına sokar bunlar soksa imanına sokar akrepten beter yılandan beter Esauri billah devab la Ya ayetu okuyorum sana. Allah indinde yeryüzünde gezip dolaşan canlıların en şerlisi, en kötüsü, en zararlısı kimdir? Yılan mı, ciyan mı, akrep mi olacak meclerham değil. Hakkı duymayan, hakkı söylemeyen, hakkı anlamayan kafirlerdir diyor. E bunları seyreden ne olur ya? Ne olur? Naudzu billahi teala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 Allahü Teala Hazretleri görüyor onu da adam Rabbisinin gördüğünden değil hiç habersiz de benden özür diliyor ya bu kadar ena yani alay ediyor yani. Gel ki bu laf ben yine onu mesela cemaatimiz bir kere bile gelen bizimdir. Bunu Biz atmayız da Peki. misal olsun size siz de gidip de demeyin öyle kusura bakma diye, açmayın ya. Yani. Allahü Teala ayet indirdi estağfirullah ve kad nezzel fil kullarım size Kur'an da indirdim, iyi dinleyin En la teniğe jumayatin la yükraru biha ve yüstehzeu biha falah tekuruju mehüm hatta yuxubu fi hadisin gayr <gülüyor> Allah'ın ayetlerinin inkar edildiği Allah'ın ayetleriyle dalga geçildiği Allah'ın şeriatinin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 <Sessiz> Allah câmihul münâfiqîne vel kâfirîne fî cehennem cemî'â. Şüphesiz Allah. Onlar açıktan yavurluklarını püskürdüler. Siz de biz Müslümanız dediniz ama bir gavurdan geri kalmadınız. Siz de münâfıklar defterinde hepinizi cehennemde toplayacaktır Allah Celle, Celle. E şimdi bu tehlikeye insan girer mi ya? <gülüyor> Efendimiz Sultan <Soygulanaşen> Hazretleri buyurdu: Men ahaba qawmen ala amalihi. Kim bir milletin yaptıklarını severse, kendi yaparsa buyurmuyor. Yaptıklarını severse, bu şerefi zümratihi mahşere onların arasında çıkacak sevdiğin, seyrettiklerin arasında çıkacak. Ve hüsibe yevmel kıyamet bi Kıyamet gününde onların hesabı ile ona da hesap görülecek. Ve in lem bi amalim. Onların yaptığını yapmasa da sevdiği için, izlediği için, desteklediği için, razı olduğu için, beğendiği için ortak aynı defter aynı dosya, aynı amel.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 yani bir şerah sünnet düşmanı dostum yok. Sizin de yok elhamdülillah. Böyle bir dua yapsak hep amin deriz. Ama bak adam yapamadı ya amin diyemedi. Belki içinizde de amin demeyecek adam çıkar ya. Herkes kolay amin demez bu işte diyememesi lazım zaten. Ama ne yapar? Ya Rabbi şu anda tövbe ettim. Senin dinin aleyhine gidenlerden dostluğumu elime eteğimi çektim. Tövbe eder amin der. Girer bu duaya bitti. Kolay bu kadar basit.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 Düşmanlarına düşman olur. Bak Allahü Teala bülüstün <gülüyor> Abdullah. Ya ey inanmış kullar, latette quizul Yahud ve Nusara Sakın Yahudi, Hristiyanları dost etmeyin. Ben bu onlar birbirinin dostudur, size dost olmaz, kavurdan dost olmaz, domuzdan post olmaz. Duymadınız? Ve men yetevellem minkum ve inneu minhum. İyine içinizden Yahudi Hristiyanlarla dostluk kuranlar da onlardandır. Onlarla bir söyleyeceğim diyor. İnna'llahi la ilaha illa'l Başka bir hadis-i ve men yef'al zalika feleysa min'llahi fi şey'. Yahudi Hristiyanlarla dostluk kuranlar bilsinler ki benim dostluğumdan sıyrılmışlardır, ayrılmışlardır. Allah'la bir alakaları kalmamıştır diyor. Bunlar ayettir. Hazreti Kur'an'la ayettir. İlla Ama çok korkarsın, yavrun eline düşersin. Kafanı göreceğim, öldüreceğim seni tehdit eder. Görünüşte ona belgi, uyartan ruhsat olur. Uymazsan azimettir. O daha iyidir. Efendimiz Aleyhisselam'a geldi. Birisi dedi ki: Ya Resulullah dedi. Ammar irtidat etti. Ammar sahabeden, dinden döndü dedi. Ya o yapmaz dedi böyle bir ne? O arada Hazreti Ammar geldi ağlaya ağlaya. Dedi ki ya Resulallah dedi. Anamla babamı beni kafirler yakalatlar dedi. Hepimize küfür teklif ettiler, şirk teklif ettiler. Anamla babam kabul etmediler. Gözüm önünde onları develere bağladılar. Develeri sürdürdüler. Ortadan iki hep ayırdılar onları dedi. Develer gittince paramparça ortadan ayrılıyor azal.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 cavur olarak kebermemek sizin elinizdedir. Şimdi, buradan ne anlaşılıyor? Kafirleri dinledikçe, seyrettikçe, itaat ettikçe, emirlerine gittikçe, yasaklarından kaçtıkça, Allah'ımızın emirlerini yasaklanıcı saydıkça, insan küfre doğru yaklaşıyor, son nefesinde de imanı tehlikeye gidiyor. İmam-ı Rabbani Hazretleri,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 Şimdi bu adam benim komşum. Hak hukuk vardır. Buna elimden gelse bir iyilik yapsam gerekir ama nasıl bunun bu karanlıklarını defedebilirim diyerek bunun kalbine yüklendim diyor. Yani Allah Teala'nın İmam Rabbani Azizen'e verdiği feyizlerden, nurlardan onun kalbine bir aks ettirdim diyor karanlığı dağıtayım diye. Bir uğraştım, yüklendim, baktım diyor. Zerre kadar karanlık kaldıramadım. diyor. Koca i̇mam Rabbani bu ne demektir ya. Haddesallahu aleyhi ve sellem. 70 bin evliyanın reisi ya. Bin senenin müceddidi. Resulullah'tan sonraki ikinci müceddit. İkinci binin müceddidi bu zat. Ahmet-i faruk -i İkinci defa yüklendim diyor. Olmadı. Üçüncü de yüklendim. Yalvardım Allah'a iltica ettim. Ya Rabbi şuna bir iyilik yap. Şunun karanlığını kaldır diye...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 O münasibetli cenazeslikim. Yani adam kafir değil, yavur değil, cinsiyetimiz Müslüman, fakat yavurların bu yılbaşı gibi merasimlerine katılırmış kutlarmış, buradan bu karanlık bulutlar çökmüş imanını söndürme. Ve zor kurtarmış. Bizim bu milletin kurtulacağı, kurtaracağı ne mal? Ulema buyurdu ki, mektubatın beyanıdır. El israru ale sahireti yufdi el kibireti.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 Yedgun cum'a ja en felefe beyne kulubikum siz birbirinize düşmandınız kanlı bıçaklıydınız Allahu Teala sizin kalplerinizin arasını birleştirdi Fe'uzuhu min urmeti ihvana Allahu Teala'nın İslam ve Kur'an nimeti sayesinde kardeş oldunuz Elhamdülillah Ve kun cum'ala kefa hucrec minen nar fe'enqadukum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 Bir dinli geliyor gece karanlığında kariyeye sesleniyor. Ya ehlel kariyeti, ey bu kasabadaki halk, ma balüküm, Ne oldu size? Durumunuz nedir? Karanlık zibri karanlık o kadar mevtan içerisinden bir tane ses. Lebeike ya Allah. İsa zameru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 benim sözüm güldürür ama işim ağlatır diyor yani eğlendiririm oynatırım aldatırım ondan sonra bırakır geçer giderim sen de benden ayrılırsın bir iş yaparım sana ebedi cehennemde ağlar niye aldanıyorsun benim gülmeme diyor dünya böyle söylüyor millete kulaklarımız tıkandı gitsek doktora kulağımızı yıka doktor bizden sağır nereye kime açtıracağız bu kulakları biz ya Binler arda ne günadi kulle yevmin 70 marra bastığımız topraklar her gün 70 kere bize sesleniyor 70 kere bir kere duymuyoruz onu ya beni Adem ey Adem oğulları üstümde gezip dolaşanlar kulûş robû meshte idim ne istiyorsa yeyin için şimdi sallallahi ila kulennel ruhumukum meshûmukum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 Allah'ım sıkalı kulaklarımızı aç ya Rabbel Alem kablet gözlerimizden sokal ya Rabbel Alem kalplerimizi amin. uyandır ya Rabbel Alem şu mağazlerden tesirlendir ya Rabbi amin. konuşanı da dinleyenleri de hamel ettir ya Rabbel amin. amin evet peki diyor İsa Aleyhisselam niçin bu kadar ölünün arasından kimse cevap vermiyor da bir sen konuşuyorsun o diyor ki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 Aynı apartmanda oturduğumuz adamlar üst kattaki her şeyiyor, alt kattaki ne yapıyor? Aynı binada batarsak bir batacağız çıkarsak bir şey. Bu ne olacak bu kadar? Bunlara emir bilmar yapamıyoruz, vaaz nasihat demiyoruz, şu sohbetlere davet edemiyoruz. Dini mücdam duyuramıyoruz. Bunların cezası bize de vuracak korkar. Ama vazifenizi yaparsanız.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 ''Ve iz tevelleu fe'lemu mevlâkum fe mevlâ ''Ben sizin Mevlânızım'' diyor. Ne güzel dostunuz var, ne güzel yardımcınız var. Bana dayanın korkmayın, bana güvenin korkmayın, emrimi... Tutun, korkmayın! Hiçbir gavuru musallat etmem, sizi kafirlerin çizmesi altında çiğnetmem, mağlup etmem, zelil etmem, hakir etmem! Dünya Dünyada, ahirette, aziz ederim Allah buyuruyor. Ama nerede bu milleti anlatasın? Bu hakikatleri duyurasın, bildiresin. Hala gavurların kapısında medet bekliyorlar. Fize aralarına da ilerletseler diye ümit ediyorlar. Allah'ın umduklarını buldurmasın. Amin amin. Lail kevin Allah amen. Ben inananlara yardım ederim. N mü mi? Çünkü onların mevlasiyimdir. Ben el kafiriine la mevlalem. Kafirlerin mevlası yoktur diyor. Sen ne kavgası diyorsun ya Rabbi? Sen benim mevlamısın, sahibimsin ama bu sahip olmadığın gavurları ben çok seviyorum. bunlara benzemek istiyorum. Benim de sahibim olma. Bu ne demektir Allah'a karşı ya? Bu ne demektir? halinle bunu demiş oluyorsun. Kafirlere benzemekle. Beni de ateşe yak demiş oluyorsun. Şu ayet esnaücümillah. Ve <Sessizlik> la terkenu ilellezine zalemû kullarım kafirlere zalimlere rükûn etmeyin. Rukun değil. rukun vav ile mastardır. Rakene yarkenüden azıcık Azcık meyil demektir.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 Baştan etmek. Artık tefsir sayıyor, sayıyor, sayıyor. Zerre kadar, toz kadar, mikrop kadar onlara meyletmeyin. Ne olur meylederseniz. Fetemezsekümün nâr. <gülüyor> onlara yapışacak cehennem ateşi size de yapışır. Ayet bu ya. <gülüyor> Efendimiz Aleyhisselam...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 İstidlal ediyorlar, fetva çıkarıyorlar ki kafirlerin dokuduğu kumaşı giymek helal, onlar gibi giymek haram. Avret yerini belli edecek şekilde, taracık sıkışık şekilde, ananın yanına bile, kardeşinin yanına bile oturamayacak şekilde avret bu vaziyette, cikcikleri, şekilleri giymek yasak. Bakın, zalimlere azıcık da meyletmeyin, ateş yapışır size. Sofranıza kadar, yemenize kadar, kaşık tutmanıza kadar gavurlara benzemeyeceksin. Kaşık tutmanın şekline kadar. Ama maalesef bu millet Avrupa'da nasıl sofra kuruluyor? Kaç kaşık konuyor? Efendim tavuk nasıl ayrılıyor? Öbürü nasıl çatal sokuluyor? Bunun bile yani ihtisasını yapıyor adam. Nasıl yavurluk tatbik edileceği? Öyle Bir yılbaşı keşesi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 ''Ne bu adetler?'' dedi, ''Çek Kayseriye'cini.'' ''Adam'' dedi, ''Bu ne? Suratı mosmor. Ayağında ayakkabı yok, çek Kayseriye, Kayseri buradan kaç para da? ''Götürdü beni, diyor, karakola. İyi bir yılbaşı kutladım.'' diyor yani. ''Karakolda'' diyorlar, ''Sen nesin, necisin, suratın ne, bacağın ne, bu nereden geldin?'' ''Rezilliğin beni bir para.'' Allah-u Teala, bu Resulullah, ''Vellezîne keferû yetemetteûne ve yeekulûne kemâ Kâfirler yerler, yaşarlar, zevklenirler, yerler içerler, ne gibi? Hayvanlar yediği gibi. Cehennemde onların gideceği yerdir. Rabbimiz kâfirlerin yemesini, içmesini, yaşantısını hayvanların yaşantısına benziyor. Bu millet de onlar gibi sofra kurmaya, onlar gibi kaşık bıçakla, onlar gibi girmeye can atıyor. Parasını, her şeyini feda ediyor. Keşke bir gavura benzetsinler beni, ne audübillah. Adama desen ki, yahu desen, amma da domuza benziyorsun be falan. Ne yapar sana? sen bu yapı bana nasıl söylüyorsun sen? Yani elinden gelirse dayak atarsana, yoksa maksede her... Sana karşıyam şiddeti kullanır bu. Bu geri al bu, nasıl konuşursun sen bana? Domuza benzetti beni, maymuna benzetti beni. Bu adam, ebedi konuşur musun onu? Maymuna, domuza benzesen, kızıyor sana, desen ki, felan artişe benziyorsun felan gavura benziyorsun hele o karıları felan benzetseniz gavur artistlere, adamlar birbirini felan Aa iltifatınız der hissi sebeccühünüz evet, <Gülüyor> ya Allah-u Teala vuruyor bunlar domuzdan da, da beter hepsinden de şerli hepsinden de adi alçak şerefsiz senin Allah'ın düşmanı ya peygamberin düşmanı değil düşmanı nesi sevilecek nesi beğenilecek hangi şeyine uyulacak ya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 Ben de sizden dostluğumu çekerim, yardımımı çekerim, o umduğunuz dağlara da kar yağar, o gavurlar size hiçbir kar edemez, cehennemden kurtaramaz, cennete sizi koyamaz, kendilerini koyamıyor zaten, kel ilaç önce başına sürecek. Gavur nerede cenneti kokusunu görecek de sana cennet verecek, cehennemden seni kurtaracak. Kullarım, ey inanmış kullarım, ben sizi cennetime çağırıyorum, siz cehenneme zorla burnunuzu sokmayın.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 Taugübullah. B. B. B. B. B. B. B. B. B. B. B. B.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 Bayıla bayıla, burada sıkıştırdın bizi, cehennemde bir rahat yeri ver bize de ateşe at bizi diyecek. Ne demek ya? فَاَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُوۜ Sevabı günahı tartıldığında, ey sevabı hafif gelenler, günahı ağır gelenler, bize de bu tehlike var. فَاُمْمُّهُ <gülüyor> haviye, Onun anası cehennemdir diyor, anası. Nasıl ki çocuk başı sıkıştı, anam diyor, elli yaşına geliyorsun anam anam diyorsun hala da.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 Bu kadar sever mi ya? Halilülmüşlüğüyin, Halilül Mecus. Ateş perestlere uymayın, put uymayın. Kâfirlere benzemeyin. Kainat efendisi buyurmadı mı? Men teşebbæ biqamin feve Kim bir millete benzerse o onlardandır. Men ketşerocævade qamin feve menhum. Kim bir milletin kalabalığını artırırsa o onlardandır. Bugün yılbaşı kutlayan bu gece yılbaşı kutlayan kimin kalabalığını artırıyor? Hristiyan aleminin sayısını artırıyor, onlardandır. Her bakımdan böyle düşünün, kıyas edin. geniş düşünün, vakit yoktur, teferuata giremiyoruz. Umumi konuları işliyoruz. Teferruatı sizin akıl ve idraklarınızı havale ediyoruz artık. Hepiniz akıl başında, sigaretten, kardan, zarardan anlayan insansın. Artık gavurlardan el eteği çekelim ve Rabbimize de yalvarmaya yüzümüz olsun. Yoksa bu vaziyette Rabbi bize de yalvarsak, Rabbimiz ne buyurur, benim düşmanlarıma benzedikçe sizi kabul etmiyorum. Benim düşmanlarımı sevdikçe sirret ediyorum. Bu düşmanlardan eli tek çekmenin zamanı geldi geçti. Yok, hala kafirlere benzemeye devam edersek dünyada da bela gelir başımıza, ahirette zaten acaba elimden yakamızı kurtaramayız.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 Neslimize de bu belayı reva görmeyelim. Bizden sonra gelecek yavrularımıza da acıyalım. Ve bu milletin Hristiyanlaşmasını önleyelim inşallah. Yavrularımız da Hristiyan olmasın. Biz bugün bunlara meyledersek, bizden sonra gelenler Allah mavzu o kadının dediği gibi, beş sene sonra olacak olsa diyor, bir Müslüman gitti İyi ki Allah şimdi verdi belamızı da, İslam'ın tarafını tuttuk, bir taraf kirlikle ve kurtuluruz kursuluruz gidiyor. E tabi ya, bu kadar serbestlik,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 kadınlara üç bin kişilik cami ayarladılar oraya almadı aşağılar almadı dışarıların halini görmedim şu anda ne halendir Allah bilir bir de bunun yağmur yağdığını düşünelim kar yağdığını düşünelim şu kadar şu caminin içi kadar cemaat gelip dönecek yağmurun altında durabilir misin elhamdülillah dua ettik Mekke'ye giden arkadaşlarıma dedim gidin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 Kimisi kerestesinden, kimisi şundan, kimisi bundan, yine de betonuydu, şu suydu, bu suydu, 2400 bin metrekare bir temel. Bir milyar lira nakit para, bir milyar nakit para olmadan, bunun beton işi, temel işine girilmez, yarı yolda kalınır. Bu parayla bu temeli sıktık mı, Allah'ın izniyle, üstü kolay, o akar, o gelir. Ondan korkumuz yok. Rabbim gösteriyor, bana bile...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 Sohbetler daha geniş olacak inşaallah Rahman. Şimdi ben belki bir misli daha konuşurum. Yani 2 üç saat mi, iki saat mi oldu? Bir misli daha konuşurum. Sabaha kadar Allah'ın kelimesi bitici. Ben kendi kafamdan konuşmuyorum ki. Ayet adı çok biliyorum. Allah'ın kelimesi bitmez konuşurum. Ama sokakta o donarsa öbürü yanarsa e, biz de burada huzursuz oluyoruz. Konuşmalarımız bile tabii ne oluyor? E, yani kuvvetini verimini alamıyor.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 Bir artist geliyor Avrupa'dan diye bir dinsiz, imansız, kitapsız herif, 750 bin lira bilete vermiş herif, 60 bin liralık da bilet, karabı bilet yok. Niye Allah'ın dini için insan veremesin bunu ya? لَنْ bir الْمِرْحَدَّاتٌ فِي قُمْنَا تُعُدْبُونَ En sevdiklerinizi vermeden takvaya ulaşamazsınız. Şimdi üç tane fazilet bildireyim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 ...Rabbimiz onu cehennemden uzaklaştırır. Ne kadar? Rasûlullah buyurdu, sallallahu aleyhi ve sellem. Bir karga yavruyken yuvasından uçsa... ...bir karga yavruyken yuvasından uçsa... ...havada dolaşsa dolaşsa, en ihtiyar çağına gelse ölse...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 Haberden çıktığımız vakit 500 senelik mesafeden gürleme sesi duyulacak. 500 senelik mesafeden kürleme sesi duyulacak. Tevhidullah. İza <Sessizlik> ra'ecum min makanin ba'idil sem'u la taghizun فإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك سبرا لا تدعوا اليوم سبرا واحدا سبرا كَثِيرًا لذلك خير أم جنة الخلد التي المتقون كانت لهم جزاء ومصيرا لهم فيها ما يشاء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 Müctaki söz verdiğim ebedi cennet mi hayırlı. Müctaki kimdir? Toytetil müctaki. Cennet müctakılara hazırlandı. Kimdir müctaki? Ellezineyunfikun <gülüyor> fi's sırra ila'd-dara. Bollukta da darlıkta da verenler. Onlara hazırlandı. Hazreti Ali Efendimiz gibi, Hazreti Fatıma anamız gibi Üç gecede iftarlık önlerindeki yemeği, köreği yetime, miskine, esire verdiler. Teşekkür de beklemiyoruz, Allah için yedirdik dediler. Üç gün iftarsız, savursuz oruç tuttular da hasan Hüseyin ayağa kalkamaz oldu. Efendimiz geldi ağlama başladı torunlarına, bu ne haldir aç kaldılar. Allah için önündekini veriyor, bizim ne nefsi masraflarımız, ne şahsi masraflarımız, Allah'ın yoluna geldiğim elimiz titriyor. En kötüsünü, en çirkinini, en ucuzunu, en kirlisini arıyoruz. Nauzubillah. O cennet size karşılıktır. O cennet varacağınız yerdir. Gelin istediğinizi bulun. Allah bu ebedi kalacaksınız, hiç çıkmayacaksınız. Mütteki olun. Malınızı, canınızı bana verin. Cennetimi, cemalimi alın. Pazarlığı bozmayın. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Müminin ve